Medine'ye yerleşen fakir fukarayı orada iskana memur etmişti. Onları Medine'den dışarıya bırakmıyordu Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'den Medine'ye gelen fakir fukarayı, fakir fukarayı kasten bahusus özellikle Medine-i Münevvere'de sanki iskana mecbur ediyordu Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü... İmam Dagobi'nin rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem ve, sellem, ve oradaki sahabe kiram darda kaldıkları zaman veyahut da bir savaşta Cenab-ı Hakk'ın yardım nusretine muhtaç oldukları zaman veya bir kıtlık oldu, yağmur isteniyor, bolluk isteniyor gibi birtakım afetler olduğu zaman Resul-i sellem onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan yardım isterdi buyuruyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. Benim duam makbuldür. <Gülüyor>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 ve Sultan devamlı buyuruyor ki مَعَوْوْجُودِ cundul الْغَزَائِينَ <gülüyor> Efendimizin silahlı ordusu da var idi. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'in silahlı ordusu var idi, var idi, var idi.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 Dervişlik bir defa ne demektir? ehl tasavvuf, ehl tarikat nedir? Önce bunu bir konuşalım. Ondan sonra övünelim dervişliğimizle. Yoksa dervişlik olaydı tac ile hırka, biz de alırdık otuza kırka diye Yunus Emre. Bu aksesuarla bitmiyor ki bu iş. Ma'a vücudi cündül gazai. Resulekremiz silahlı ordusu olmakla birlikte Mekke'den Medine'ye gelen muhacirin ikramın fakir fukaraasını Medine'de tutuyordu. Çünkü onların duasıyla Mevla'dan neler istiyordu neler. Vasti'lail muharibine Peki savaşan askerlerin ortalığa hakim olmakla birlikte yok yok Resulekrem fakir fukarayı bırakmazdı.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 devamlı bunlar huzuru daimi ile meşgul olduklarından dolayı kalpleri Mevla ile beraberlik e, duygusu ile meşgul olduğundan dolayı e, adam başını yerden kaldıramıyor ki kaldı ki İmam Rabbani Kuddisesi Ruh 06AS 06AS 9869 Volkswagen çok acil arabayı çekecekmişsiniz Bakın şu hareket var ya, bu kapıya puan kaybettiriyor, bunu bilelim ha. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem faun ki, İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.'' Arabanı bırakıyorsun, e, bir düşünsene Müslüman, oradan gelip geçenler ne oluyor? Ulan kim yapıyor bu işi? Ben şahsen kulaklarını duymuşumdur, sizden de duyanlar vardır. Ulan Müslümanlık bu ise Allah dinlen, ne yapsın vs.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 Lisan-ı hal, lisan-ı kal'den ekvadı diye ulama. yani hareketle ortaya koyduğumuz İslamiyet ağızla dil ile İslamiyet anlatmaktan çok daha kavidir diyorlar. Resul-i Ekrem ben ilmi tamamlamak için gönderildim demiyor. Ben dervişli namazı yazıp tamamlamak için gönderildim demiyor. İnne ma buistu li utammima makarim al-ahlak buyuruyor. Ben sadece ve sadece güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor.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 kitle toplum kendi ana öz ve cevherin değiştirmediği müddetçe Allah bir milleti değiştirmez vallan kandı bu fel <messizlik> o. dervişler ellezine o insanlar ki um onlar junudud duae dua ordusu evliyaullah ordusu ha dediğimiz bu efendim dervişler var ya zilleti bel meskeneti kendilerinde böyle tevazudan kaynaklanan evet bir zilletle meskenet olmakla birlikte nedir peki kalbi huzuru daim ile meşguldür mevla ile meşgul olan bir insan peki nasıl gurur kibir sahibi olacak ki peki benim gururumdan kibirimden geçilmiyor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 O kadar fena kesiyor ki affetmezler kesinlikle. Bu yolda işte şu huydu boydu bilmem ne sana bir kere demiyorlar, iki kere demiyorlar, üç kere demiyorlar bak. Efendiniz suldu kesildi. Söyleye söyleye söyleye söyleye Cenabap yani nefesimiz nefeslerimiz alsın ona versin. Ama ama ama adam 40 sene önce neyse benim gibi hala gene öyle. Bir yere kadar onlar tahammül ediyorlar. Oradan öteye yok. Hatta Eylullah'tan bazıları müritlerine söyleyeceğini dahi söyleyemiyor. Demin affedersiniz işte fakirin dediği gibi.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 Sultan dedi ki Felfuqara ullezinhum junudud duahin dua ordusu dediğimiz diyor bu dervişler var ya la vücudiz zilleti belmeskeneti ve adem el itibari her ne kadar bunlar boynu bükükse de öyle toplumda itibar ve kıymetleri yoksa da yoksa da ki kemakalu öyle diyorlar ne diyorlar el fakru sawadul veci fakirlik efendim ist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 Şimdi derler ki fakirlik hem dünya hem ahirette yüz karasıdır işte. Yani bu de böyle fakir fukara bir şey yok vesaire böyle olmakla birlikte vaka aleyhim Bu insanlara el-ihtiyacı ihtiyaç var. فِي بَادِ Bir takım yerlerde bu insanlara ihtiyaç var.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 Onlardan biz korkuyoruz dediler. Padişah onların gönüllerini tatyip için e, tatipse de bu, e, almak için bütün böyle onlara ürküntü veren gezip tozlukları yerlerdeki kabir taşlarını kırdırdı. Ecdat halk Sultan 2. Mahmud'a gavur padişah dedi. Ve i̇smi gavur padişah kaldı milletin böyle bir hususiyeti vardır bak Yusuf Ziya Uşman burada Allah uzun ömürler versin şu bey ceyizde bir takım zatların nakib kabirlerinin tesviyesine vesile oldu valla ne bileyim ben yani imrenmemek mümkün değil ne dirilerin kıymetini bildik ne ölülerin kıymetini bildik bana bak bana hesap sen gerçi ben hesap adam değilim de söz gelimi söylüyorum İstanbul'da bir tane Yeniçeri kabri yok ya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 ...ve şerefsizi var mı? Mevlana cami Nefekhatul Ünsta buyuruyor ki... o büyük zatların, ehlullahın mezarları yandan geçerken... ...ayakkapları çıkartın diyor, yalın ayak geçin diyor. Eğer geçebiliyorsanız, ayaklarınızı yukarıya dikin... ...kapayı aşağıya, peki o şekilde geçin oradan diyor. Tükürüyorsun, bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bu dosyalar ne zaman görülecek?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 Şeyh Şamil'in efendim, Şeyh Şamil Kuddise Sirruhu Mevlana Halid Bağdadî'nin halifesi, Kafkasya halifesidir. Bütün ilimleri ona Mevlana Halid okuttu. İbn Abidin de nakşidir. Mevlana Halid Bağdadî'nin ihvanıdır. Ali Zade de büyük efsiri sahibi ki son zamanda hatta Şafii'den Hanefi'ye intisap etti. O da Mevlana Halid Bağdad'ın adamıydı. Mevlana Halit Bagdadi'nin böyle insanların yetişmesine sebep oldu. Şeyh zaten cephelerden geri gelemedi, Gassel diyor ki genezesini iken saydım diyor vücudunda 125 tane bir kılıç arası var diyor. Bende daha bir çizik yok, dervişim he, öyle mi peki? Vay canına ya, her şeyi fiyatlı, dervişlik ucuzladı öyle mi? 125 lira kılıç çarası vardı diyor. Onlara böyle baktığımız zaman ha o, habis falan gibi geliyor bize. Öyle değil. Mevlana Kudüs'e söylüyor, buyuruyor ki, Gerbe sureti Adem'i, ger sureti Adem'i, insan budi, ahmed o, ebu cehle hot yeksam budi.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 Eğer öyle olacak olsaydı, Muhammed Mustafa ile Ebu Cehil'in aynı olması lazım diyor. Öyle mi? Evet. Vaka kâ aleyhumul ihtiyacı fî ve hâsale lehumul Dolayısıyla bu dervişlerin peki o İslam devletinde, İslam cemiyetinde itibarları vardır, ağırlıkları vardır. Ama böyle baksan yani hiç bir değer ve kıymetleri yok, itilir, kakılır böyle vesaire affedersiniz Kudüs köpek gibi vesaire ama iş bitirenler onlar onlar onlar onlar. onlar. azâ fi'l hakikatte durum budur İster anla ister anlama hakikatte manada durum bundan ibarettir. وَقَالُوا هَوَفَاكُوا اَكْرَانَهُمْ Bu Mevlana bu cici dostları var ya, bu şeker kulları var ya, emsallerine tefavvuk ettiler. Emsallerinden peki, çok üstün onlar fi emsali هَذِهِ الْمَوَادِعِ Ha bir takım yerlerde, savaş zamanları, kıtlık zamanları, başka musibet anları, şu bu vesaire falan, öyle dar zamanlarda acil kan, acil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 وَفَاقُوا اَقْرَانَهُمْ فَيْا فِي اَمْسَالِ هَذِي الْمَوَاضِيهِ قَلَ الْمُخْبِرِ السَّدِكَ Aleyhisselatü vesselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki يُوزَنُوا مِدَادَ الْعُلَمَائِينَ Alimlerin kanları tartılacak bi demiş şuhedai mürekkebi tartılacak bi demiş şuhedai şehitlerin kanlarıyla teraziye koyulacak يَوْمَ kıyameti Kıyamet günü bir tarafta kitap yazmış, işte kalemin mürekkebini kullanmış, bir tarafta mürekkep var, öbür tarafta canını vermiş, savaşta peki kanını akıtmış, E ee, bir kimsenin peki kanı var. Kanla mürekkep teraziye vurulacak. Fe yeterackehu midâdu'l ulemâi Alimlerin mürekkepleri ağır diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hangi alim bu? Hangi alim bu? Tabakat ve Teracim kitapları diyor ki Hanefi fukhasının Hanefi mezzebi üzere ilmi fıkhı takrir eden zevat-ı kiramın %95'i Eyl-i diyor aynı zamanda.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 Şair-i ne söylüyor? Her kimin var ise, zatında şerareti küfrü, istalahat-ı olum ile müselman olmaz. Ger, kızıl taşı rengin etsek, rengi tağhir olunur, la'li bedahşan olmaz. Eylesek tutiye, talim-i eda sözü insan olur ama, özü insan olmaz. Ağzım her kimin var ise zatında şerareti, küfrü. Kimin zatında mayasında peki ha, gavurluk var ise, arsızlık, namussuzluk var ise, hokkabazlık, sahtekarlık var ise, istilahat-ı ulum ile müselman olmaz. Ona sen emsili de ezberlet, binayı da ezberlet. bütün kerimleri, kavramları, istilaları ezberle. Yok, yok. E sonra? Ger kızıl taşı kan ile rengi nesek diyor. E, ger kara taşı kızıl kan ile rengi nesek. Al bir siyah taş diyor. Al siyah bir taş onu kırmızıya boya diyor. Boya onu kırmızıya. Rengi tagyir olunur. Ama lal bedahşan olmaz. Evet, siyah kırmızıya çevirdin. Renk çevrildi ama çevrildi ama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 Birisi Yakut beyefendi Ana göre zannetme ki peki bu ne oldu ha şöyle oldu böyle oldu kitapları yuttu bilmem ne vesaire mücerre çıplak ilimle iş bitmiyor eylesek tutiye talim edai kelime at papağana diyor bütün kelimeleri öğretin diyor sözü insan olur ama sözü insan olmaz diyor.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 Mutlak kemale masruftur, usulü fıkkaidistir bu. Midâd-ül ulemâi, âlimlerin mürekkebi, hangi âlimdir bakalım bir dakika. ''Ve yeteraccahum ulemâin'' ''Peki, alimlerin mürekkebi ağır batacak. Subhanallah, ebi hamdî. Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim.'' diyor sultan. Ebi hamdi o Mevla'yı diyor yani, ''Hamd etmekle ben Mevla'ya mekküsenle bulurum.'' diyor. Bu ilim ne acayip bir şeydir. Osmanlı Devleti'nin Şeyhülistanları'nın giymiş oldukları çizmelerin rengi maviydi. Maviydi.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 Kitapları yığmakla iş bitmiyor, ya hadi işin beden tarafını buldukta ruh tarafı ne olacak? i̇bn Abidin, yani müştehitlerin en sonu Nevlana Halid-i yanında. Nevlana Halid-i 48 yaşında vefat etti. i̇bn Abidinler, Alüsiler ondan belki bir misli yaşlı ama belki yani oğlu yaşındaki adama intisap edilir. Her şeyi biz gördük belki onlar bir şey görmedi. Öyle mi peki? Şimdi zaten ne İbn-i geç yani cimkarında bir nokta adamın özelliği bu havasından geçilmiyor. Ne tasavvuf ne tarikatı ne bir şeyi intisabı vesaire bunlar hafif tarih oldu tarih. Subhanallah dedi Sultan Debi Hamdi. Katsare zalikel midadu. Ha bu mürekkep var ya oldu. Peki daha ve <gülüyor> sevadul Yüz karalı. Mürekkep nereye bakıyor? Alime bakıyor. Sevadul <gülüyor> peki ha ha bunlar kime bakıyor? E, dervişlere bakıyor. Bunlar oldu peki bu ve yüz karalı sen <gülüyor> sebep oldu. Ala izzetihim ve rifatihim. Mürekkep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 Onların peki izzet ve şereflerine, izzet ve şereflerine vesile oldu. Sa'di dün Teftezani rahimallahu teala, 600 yıl Osmanlı madreselerinde bu adamın kitapları okutuldu. Hala da okutuluyor dünyada. Kemurlenk'in e, alimlerindendi. Kemurlenk'in huzurunda böyle yatardı, isedir, öyle dururdu böyle el ayak yani böyle bize göre saygısız bir şekilde dururdu. Timur lenk'in vezirleri diyorlar ki padişahımız sen devlet efendim yani Cihan girsin. Dünya senden titriyor. Ha bu koca kim ki bu alim kim ki peki? Sen huzurunda böyle rehvan rehvan böyle esnemiş ondan sonra yayılmış gitmiş vesaire. Timur lenk diyor ki bana bak açmayın diyor.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 İmam Rabbani Mektubat'ta buyuruyor ki Timurlen Lenk gelirken tarafa girerken beraber bir şeyle haber Timurle'kle beraber ama bizde yaramazlık vardı bizde yaramazlık vardı o dönemde o yaramazlıklar yüzünden Mevla kaldırı ta oradan Şah Nakşibend'i bile buraya gönderdi gidin oraya bakayım Terbiyeden edin onlar der gibi. peki ala izzetim ve rifatim ve min al minel ila al evci bu dervişlerin var ya tamam yani ee, bu meskenet ve imkisar hali onlar da olmakla birlikte ha ha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 Gulam, xıştanam, xanet lale, husarı, lale ruxarı, roh siyer ruyamın kar akıbet kari. Şair fasçaşirin diyor ki, gulam, hizmetçi olarak xıştanam kendine xanet istedi, lale ruxarı, yüzü lale gibi kırmızı olan diyor, lale gibi yüzü, e, lale kırmızısı rengi gibi renkli olan diyor, zat diyor beni kendisine.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 Ve zal fakir Abu derviş var ya bendeniz diyor. Ve inlem yani ben şimdi size diyor ehlullah ordusundan dua ordusundan bahsettim diyor. Kendimi şimdi kalkıp da ben de dua ordusuyum falan filan demek istemiyorum diyor. Ama diyor şu kadar bir şey söyleyeyim size diyor. Ve zal fakir Abu Darvish var ya tamam ve inlem yekun laikan her ne kadar bendeniz deniz diyor layık değilsem de ben yecale nefsahu kendisini kılmaya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 Asani Basri buyuruyor ya biz öyle zattara yetiştik ki sabi ikram gördü Asani Basri. Onların dağlar gibi amelleri vardı. Sanki yani hiçbir şeyleri yokmuş gibi kendilerini bize gösterirlerdi. Şimdi öyle sahtekerler görüyoruz ki diyor amel namına yani ameli salih iyi iş namına hiçbir şeyleri yok. Sanki bunların dağlar gibi amelleri varmış gibi kendilerini gösteriyor diyor. Sınıfta kaldık sınıfta. Vazgeçen bana esin bu neyin nesi oluyor? Burada senin müjdin oturuyor peki? Demin imamı Rabbani ne söyledi peki? Arkadaş adın var kendin yok kaybol git git git git. kezden la yuka suale kezden mevlana En büyük günah, en büyük suç bir defa varlığındır. Ki bundan daha büyük bir varlık yoktur.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 Bu sefer de i̇bn Abbas atına binerken atını aya, e, ayağını atın özengisine geçirdi. Zeyd'i sabit orada bir uyanıklık yaptı, onun ayağını öptü. Zeyd ne yaptın dedi, sen ehl dedi. Biz de Resul-i Ekrem'in ehli beytine böyle hürmet göstermekle emri olduk dedi. Yüreğim varsa dayan bakayım.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 Mamı Rabbani için diyor. Adın dervihi çıktı diyor. Bir, bir de eh, yapacağımız duaların da kabul edilme ihtimali vardır diyor. Mevla diyor, evet kabul etme edebilir ama etme, etmesi de muhtemeldir diyor. Aha bunlara güvendim diyor. Eee? Velihhtimal icabet-i duaya la يجعل onun için kendimi kılamıyorum diyor. Ha, bu derviş kendini kılmıyor. Farigan min duain min duain el-Devle el-Kahira. Peki yani kendimi bütün olaya, topluma ve ortalığa hakim bir devlete dua etmekten kendimi alamıyorum.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 ihtimal icabeti dua la nefse farigen Allah ordusuz bırakmasın ne cephede savaşan orada mahrum etsin ne onlara can olan kanalan olan Allah ordusundan mahrum bıraksın bırakmasın Allah Celle Celaluhu وَلِيْتِمَالِ اِجَابَةِ الدُّٰى لَا يَجَلْ نَفْسَوْ فَارِغًا مِنْ دُعَيْ دَوْلَ الْقَائِرَى Peki bunun için ben de dua ediyorum diyor. وَيَكُونُمْ Bu efendim derviş oluyor. اَرَبْتَ الْلِسَانِ بِالْدُّٰى۪ي۪ Dilim var ya dua etmekten dolayı yamyaş kaldı diyor. Yaşardı diyor böyle yani bir şey ıslatırsın yaş olur ya. Duam da benim diyor o kadar çok oluyor ki diyor. Dilim diyor fazla dua yapmaktan diyor yeşerdi diyor. Ha ha ve yekunur <gülüyor> ir-ratbu <gülüyor> li ratban lisan bi ddu'a bil fatihati feki fatiha dokuyorum diyor bi lisanil <gülüyor> hali vel kali halimde fatiha okuyor hali sözüm de fatiha oluyor yani işte benden bir şey olmaz amma diyor e umut da kesmiyorum diyor o bakımdan diyor e, ne ağzım duruyor ne halim duruyor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 Alem-i ma'ni hakikat alemi demektir, dervişlik mesleği demektir, alem-i ma'ni peki yani tasovu ve tarikat ilmidir. Sultan 1. cahmet, Kuddes-i Rahmetullahi Aleyhi, Az-Mahmud peki müridi Sultanahmet camisinin yatıyor, 28 yaşında vefat etti. Bana zahirde ettim bunca insan Müyesser eylediğin mülkü Süleyman aşkın aşkun ile pürdülü can Beni kıl alemi manide sultan Bana lütfun ile eyle tecelli Bu tacu taht ile gelmez salli Do ya ileyih ihsanı kulli benikul alemi mani de sultan rijalu devleta yoktur itimadum deyl dir ta cu tah teyesit pakin ol müştur muradum benikul alemi mani de sultan bir adna abdi a sile Onda bir gedayın padişaha ve hakkı sureyi yasin utaha beni kıl alemi de sultan bu fani dünyanın yoktur mali hayal-u gibi gibidir mülk-i mali garip ruzu ceza ta kadri ali lenikal alemi mani yed sultan ba hakru yu a bu fakhri alem ba hakru yu a bu fakhri alem habibi akrami rahmani azam da sirr tarkibi rahimi adham lenikal Mehdi manide sultan kapında Ahmedi makbul bir kul et günahın affedip özrün kabul et. Yolunda akıbet, ehli vusul et, beni alemi, manide sultan, beni alemi, manide sultan, beni alemi, manide sultan. Alemi mani ne? Maneviyat alemi. Tarikatta, tasavvufta sürekli meşgul olman saha demektir. Ortam demektir, zemin demektir, devlet başkanı bu adam. Üç kıta ondan soruluyor peki, bırak sahabeyi, bıraktı tabi, te, tabi'ni, tabi'ni, tabi'ni, ah devletin başkanı. Devlet başkanı bile olsan, devlet başkanı, otorite, dikta, sulta senin elinde olsa bile sen yine efendim bu manadan uzak kalamazsın arkadaş, arkadaş.